Elhamdülillah Şimdi bir arkadaşımız soruyor e, Ebdessiz Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'e Tokunulur mu? Yani okunulur mu? Vesaire şeyler. Bu konuda alimlerin ehli i Sünnet alimlerin dört mezhebin arasında ihtilaf var e, Ayette geçtiği gibi La yemessuhu, yemessuhu illel mutahharun e, Diyor ki Ayet-i de Onu sadece mutahhar Tahir olan insanlar. Burada bir kısımdır bu taharet e, akibadır, tahare azgardır. Yani büyük taharet cenabet husul abdesti, küçük e, taharet abdest e, e, meselesidir. Şimdi bunu detayına girme cereci yoktur. E, Fıkhi bir meseledir ama bize bize lazım olan bunun özetidir. Biz Müslümanlar olarak bunun özetini nasıl anlayalım? Bunun özeti varacih olan e, mezhep şudur. Ee, sen ehli takvaysan işi sağlamı alıyorsan evet abdestsiz bile Kur'an-ı Kerim'i tutma. Bunun fazileti var. Bunun bir mahsuru yoktur. Bunun fazileti var. iyidir, daha iyidir. Daha ehli takvasın abdestsiz bile Kur'an-ı Kerim'e dokunma. Küçük abdest tabii. Namaz ebdesi. Bu güzeldir. Bu bir mezheptir. Racih olan da e, racih olan da görüş budur. Bu ehli takva meselesi. Ama bu mezhebi her çeşit şey benim gibi olsun olmaz. Hata olur. Burada çünkü başka bir görüşte var. Diyor ki bu görüşte şimdi nakledeceğim. Bu görüşte daha pratik bir görüştür. Ne diyor bu görüş? Diyor mushafı elini abdestsiz tutabilirsin. Açıp evdetsiz okuyabilirsin. Sadece kelimelerini, harflerini elin süremezsin. Bu da daha kolaylık olur, yani bir gündeki Kur'an satıcılar her zaman ebdesli olamazlar, matbaada basanlar her zaman ebdesli olamazlar ee, yani bir meşakkattır. bir Kur'an Kerim'i bir yerden kaldırsın bir yere illeçe ebdesim olsun yani bu da bir görüştür racih olan da bir görüştür bu da racihtir yani çok alimler bunu tercih etmişler. bunda da bir mahsur yoktur İnsan oğlu. Ebdesi yok ise Kur'an içeriğimi açar Bazı insanlar ebdes tutamazlar Sık sık ebdes ederler Bu da onun için bir kolaylıktır ee, Her iki tarafta Her iki tarafa şiddet gösteremez Ha benim, benim kavlüm daha racihtir Debilir ama her iki Benim kavlüm gibi çalışsın Bu yanlıştır Hangini alsan elhamdülillah Böyüc bir imamın peşinden gidiyorsun. İmamların peşinden muteber imamların Peşinden giden Olara uyan yani onları bilmez bir cahil ise taklit edenler kurtarmışlar. Çünkü onlar biz öyle bir imam ki delile tabi olan imam. Yok her her konuşan ağzı olan imamdır. Onu tabi olan alimdir değil. Delile tabi olan imamın peşinden gitmek bu nedir? Bu olur. Bir mahsuru yoktur. Benim işime göre Kur'an Kerim'i ebdestsiz tutabiliyorum. Okuyorum. Bir mahsuru yoktur. Ama Zahri Gayb'e gelsen Zahri Gayb'ten ebdestsiz Asıl olan ebdesli Kur'an okulur Ben Kur'an ezberimde var ama Şu anda ebdesim yoktu Kur'an okumuyum Ebdes almakla imkanım yoktur Kur'an okumaktan mahrum olayım Hayır aynen bir o mezhebe O anaçi mezhebe göre Zahri Gayb'ten de Mushafsız değil ezberden Ebdestsiz okuyabilirsin Ama ebdesli okusan daha mükemmeldir daha güzeldir Böyle devam ediyor Bir de kaldı e, Büyük Gusul, ebdesine ihtiyacı olan Kur'an içeriim okuyabilir hayır. Ağzı dolusu hayır. Ehli sünnet bu konuda icma etmişler. Böyüc husulu olan böyüc husulu olan ebdes okuyamaz Ebde, e, e, e, övüc husulu olan e, e, e, e, ihtiyacı olan Kur'an okuyamaz. Kur'an'ı hele hiç tutamaz. Anlatabildim mi? Kuran'ı tutamaz okuyamaz. Neden usul çıkartması lazım? Ama küçük abdestte esneklik var. Büyük abdestte ittifak var. Bu bir. Bir de bir bu meselenin bir detayı kalıyor. Bazı fitneciler, akılcılar bugün de bir fitne çıkartmışlar. İşte kadınlar hastalık halinde, aylık adet halinde çi namaz olandan muaftır. Diller Kur'an okuyabilir. Yendi yani Kur'an'ı tutabilir Hayır bu bir e, yanlış sapık bir görüştür daha dessak daha doğrudur yanlıştan Çünkü yanlış itiat edersin yani isabet edersin yani yanlış sapık ehli sünnet çizgisinden çıkan bir görüştür ehli sünnet çizgisinde böyle bir görüş yoktur nedir kadın Kuran'ı e, adet halinde olanunda Kur'an okuyamaz e, Kur'an elinde tutamaz ama bazı alimlerimiz bazı muhteber alimlerimiz neye cevaz vermiş Sabah akşam zikirlerine kadınsın cavaz var. Kadınsın sabah akşam zikirlerine cavaz var. O sabah akşam zikirlerinde işte ayetel kursu var, ihlas, felaknas var. Olara Olar, da bazileri, bazı alimlerimiz evet demişler kadın adetli olsa bile bu felaknas ayetel kursu okunabilir cünnü vürid diye, zikir diye. Bir mahsuru yoktur. E bence de bu kavli racihtir. Çünkü kadın adet haline geldi necis olmadı. Anlamı gelmiyor. Necistir, mikroptir, toplumdan uzak durar. Hayır. Yahudilerin bir böyle görüşü vardır. Ama Müslümanlar da böyle bir görüş yoktur. Müslümanlar onlara muhalif idiler. Yahudiler de vardır. E, adet haline gelen kadını yemeğin bile yemezler. Sanki kadın necistir ha. Şey, kadın anlamımızdır eşimizdir, bacımızdır, ciğerimizdir, toplumun yarısıdır. O bir yarısında kadın doğmuş. Ama Allah subhanehu ve teala bu hastalığı kadına vermiş. Bu hastalığı da de keyfi değil. O kadına bu hastalığı vermeseydi insaniyet olmazdır. Çünkü o hastalıktan çocuklar besleniyor, doğuyor anası. Ondan dolayı kadını Allah teala bu hastalığı verdiği için yerine göre dört gün, üç gün, dört gün, beş gün, on ve kusuratı da var çok az olsa da buna göre kadına da bir muafiyet vermiş ne affetmiş namazdan afsın bu da Allah'ın bir lütfudur ha, hanımlarımıza bacılarımıza anılarımıza lütfetmiş ama bu değil ki necistir kadın hiçbir şey yokmaz hayır okur zikir yapar la ilahe illallah diğer her şeyde bil ama Kur'an'ı açıp özel Kur'an'ı açıp ayeti başı surayı okuyamaz ama ne yapar zikirleri okuyabilir. Hiçbir mahsuru yoktur inşallah. Bu kabulde racihtir. Ben de bütün kardeşlerime, analarıma, bacılarıma, kardeşlerime e, tavsiyem e, şudur. E, sabah akşam zikri adet halinde olsa bile okunur. Ama e, onun haricinde olmaz. Kabe'nin içine giremezsin, caminin içine giremezsin. O senin için bir nedir? Bir Allah'tan bir ruhsattır, maafettir. Affetmiş seni allah Teala o affı da Kabul edeceksin o da bir nimettir Çünkü kadın bu halette Biraz zor olur psikolojisi de zor olur allah Teala ona şey tanımış Elhamdülillah bu da Bir nimettir ama o değil ki kadın ee, e, Düşük Bir seviyede olur hayır haşa Kadın e, insan Mumin hiçbir zaman necis Olmaz yani düşük bir durumda olmaz Her zaman mükemmeldir Tahirdir mutahirdir aynı zamanda başkalarını temizler mümin insan. Evet. Bu konuda da böyle. Elhamdülillah Rabbil Alamin.